Teala. İlk dersimiz, ilk konumuz Allah ve El Ilah kelimiz e, isimleri hakkında olacak. Çünkü birbirleriyle yakın kelimeler, bazı Allah Azze ve Celle'nin isimlerini birlikte alacağız. Mesela Ar-Rahman ve Ar-Rahim kelimeler isimlerini ne yapacağız? Birlikte zikredeceğiz. Çünkü birbirlerine mana olarak yakın ve daha birçok bu şekilde birbirine zikrede birlikte zikredilen, e, Muktarin dediğimiz e, birlikte e, olan Allah Azze ve Celle'nin isimlerini inşallah o şekilde alacağız. O yüzden geldiği zaman da Ar-Rahman ve Ar-Rahim isimlerinde de birlikte şerh edeceğiz inşallah. İlk şeyimiz neymiş? Allah ve El İlah Allah Azze ve Celle'nin isimleri. Birincisi Allah ismi kardeşlerim. Diğer bütün isimler yani Allah Azze ve Celle'nin ne kadar ismi varsa 3 tane isimde toplanır. Allah, Ar-Rab, Ar-Rahman. Allah Azze ve Celle'nin ne kadar ismi varsa mana olarak üç isimde toplanır. Allah, Ar-Rab ve Ar-Rahman. Bütün delalet ettiği mana olarak bu üçü ne yapar? Bütün Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ne yapar? Bu üçünde toplar ve bütün isimler bu üç isim etrafında döner. Allah, Ar-Rab, Ar-Rahman. Allah Azze ve Celle'nin Allah ismi uluhiyetle alakalıdır. Allah Azze ve Celle'nin Rab ismi rububiyetle alakalıdır. Ve Rahman ismi de ihsanı, cömertliği, biri iliği ve bütün bunları ne yapar? İçine alır. Bundan dolayıdır ki bütün isimler bu üç kelimede toplanmış, içimiz isimde toplanmış. Bu üç isim de Fatiha suresinde toplanmıştır. Allah, Ar-Rab, Ar-Rahme. i̇bn diyor ki, ki, dediğimiz gibi bir e, önceki dersimizde kendisinden ve İbn-i Rahimoğlu'ndan birçok alıntılar yapacağız. Özellikle i̇bnül i Kayyım bu sure yani Fatiha suresi bütündür e, istenilecek her şeyi toplamıştır. Yani Allah'tan istenilecek her şeyi bir araya e, geçiyor. Ve kapsayacak her şeyi de kapsamıştır. Çünkü nedir? Sure, e, Fatiha suresinin adı Ummul Kur'an'dır. Kur'an'ın anasıdır. O yüzden her namazda her rekatta ne okuruz biz? Fatiha suresini e, okuruz. O yüzden e, bu tarife göre e, Allah Azze ve Celle'nin üç ismi de bu surede bir araya gelmiştir. İbni Kayyem e, ve yine isim ve sıfatları ve yüce e, yüce isimleri, en güzel isimleri ve sıfatları da bunda e, toplanmıştır. Bunlarda nedir? Dediğimiz gibi Allah Ar-Rab ve Ar-Rahman isimleridir. Ve diyor bu sure ilahlık Rab'lık ve rahmet üzerine kurulmuştur diyor. İyyâke na'budu mebniyün alel ilahiyye. İlahlıkla alakalıdır. Yani iyyâke na'budu. Sadece sana ibadet ederiz. Bu nedir? İlahlıktır. İyyâke nesta'in. Nedir? Bu bir Rab'lıktır. Sadece senden yardım dileriz. Ve hidayet talep etme neyle alakalı? Allah Azze ve Celle'nin rahmet. Sıfatıyla alakalıdır. O yüzden bizi dost doğru yola, yola ilet derken burada ne vardır? O yüzden rahmet sıfasıyla Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatı dolayısıyla Rahman ismiyle Allah Azze ve Celle'den biz ne istiyoruz? Hidayet istiyoruz. Bizi dost doğru yola iletmesini istiyoruz. Demek ki neymiş kardeşlerim? Allah, Rabb, rahman bütün Allah Azze ve Celle'nin isimleri bu üç isim etrafında dönmektedir. Allah ilahlıkla alakalıdır. İyyâke na'budu, sadece sana ibadet ederiz. Rabb nedir? İyyâke nesnâin, Sen, yalnızca senden yardım dileriz. Ve rahmet de, rahman sıfatı da Bizi hidayete erdirmesini isteriz Allah Azze ve Celle der. Birinci ismimiz Allah Azze ve Celle'nin nedir? Allah ismidir, lafzıdır. Ki bu birçok ilim ehli bunun ismi azam olduğunu söylemişlerdir. İsmi azam nedir? Hadiste geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kendisiyle dua edildiği zaman Allah ona icabet eder. Onunla bir şey istendiği zaman o verilir dediği ismi azam. Birçok alimler bunun Allah lafzı olduğunu söylemişlerdir. Ki bu da bazı özellikleri vardır alimlerimiz bu şekilde zikretmişlerdir. Birincisine <gülüyor> baktığımız zaman bu özelliklere yani Allah Azze ve Celle'nin Allah lafzının isminin özelliklerine baktığımız zaman diyor ki bütün esma husna'nın aslıdır Allah lafzı. Ve bütün Allah Azze ve Celle'nin diğer isimleri buna vasf edilir diyor. Allah diyor ki ve esmaul esma ul husna fed'uhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın en güzel isimleri vardır. Öyleyse onlarla Allah'a dua edin. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Allahü la ilahe illa hu lehul esma'ul husna Allah kendisinden başka ilah olmayandır en güzel isimler orandır. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle huvallahu lezhi la ilahe illa hu o Allah ki ondan başka ilah yok hak but yok. Alimul gaybi ve şehadeh görüneni de görünmeyeni de bilendir Allah. Rahmanur <gülüyor> Rahim O Rahmandır, Rahim'dir. وَاللَّهُ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ O Allah ki ondan başka hak, mabut ilah yoktur. وَالْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنِ O Meliktir, Kuddustur, Selam'dur, Mü'mindir, Müheymindir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mutekebbir'dir. Sübhanallahi amma işrikun. Allah onların ortak koştuklarından peridir münzehdir. Allah, o Allah ki halik yaratandır. Bari musavvir lehül esmaül husna en güzel isimler onundur. Yüsbihu lehü ma fis semavati vel ard göklerde ve yerde olan onu tesbih eder. Ve huval azizül hakim o azizdir, hakimdir. Ve bütün bunlar nedir? Hep Allah azze ve celalenin o Allah lafzını ne yapar? vasfeder. Onu anlatır. O yüzden e, Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Khalik, El-Aziz, El-Cebbar, Al El-Hakim Al Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir denir. Ama nedir? E, i̇şte Allah'ın e, Ar-Rahman, Ar-Rahim e, e, ve diğer isimler e, Allah'ın e, yani şöyle söyleyeyim. Allah yani Rahman ve Rahim'in isimlerinden bir tanesi de Allah denilmez. Allah'ın isimleri şunlardır şunlardır denilir. Bu da o Allah lafzının getirdiği en büyük özelliklerden bir tanesidir. Yine özelliklerinden bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin nafsı Bir tanesi neydi? Bütün Esma-ül Hüsna'nın aslıdır. İkinci özelliği ise bundan hiçbir zaman elif lam takısı düşmez. Çünkü Allah lafzı bir yerde ilah lafzının nedir? Elif lam dediğimiz, lam tarif dediğimiz takısıdır ki bundan asla ve asla ne yapmaz dön, düşmez tıpkı bir e, ondan ayrılmaz bir parça gibi olmuştur. Nasıl anlarız? Ar-Rahman, Ar rahim Elif lam takısını koyduk. Nida ederken Ya Rahman, Ya Rahim deriz. Ama Ya Allah lafzında hiçbir zaman elif lam düşmez kardeşlerim. Anlaşıldı mı? Ama diğer isimlerde Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halik, Ya Razık derken Ya Ar-Rahman demeyiz, Ya Ar-Rahim demeyiz. Ya ne deriz? Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rezzak, Ya Bari, Ya Musavvir, Ya Cebbar, Ya Mutegebbir. Hep ne yaparız? O eliflam takasını çıkartırız. Ya Nida harfi gel. Ama Allah lafzından asla ve asla Çıkmaz. Yine kardeşlerim Allah lafzının önemli özelliklerinden bir tanesi ne kadar zikir varsa hep içinde ne vardır? Allah lafzı vardır. Düşünün. La ilahe illallah diyen kimse neyi zikreder? Allah lafzını zikreder. Allahu Ekber diyen tekbir getiren kimse ne yapar? Allah lafzını zikreder. Elhamdülillah tahmid getiren insan neyi zikreder? Allah'ı zikreder. Subhanallah neyi zikreder? Allah'ı zikreder. La havle ve la kuvvete illa billah diyen kimse yine Allah lafzını zikreder. Hasbunallah ve ni'mel vakil yine Allah'ı zikreder. İnna lillahi ve inna ileyhi racun yine neyi zikreder? Allah'ın lafzını zikreder. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekerken yine ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin Lafzını zikreder. Ve bu özellik diğer isimlerde olmayan en büyük özelliklerden bir tanesi ki Allah Azze ve Celle'nin ismi yani Allah lafzı Kur'an'da tam 1200 yerde geçmiştir kardeşler. Yani bu kadar çok Allah Azze ve Celle'nin lafız olarak isminin zikredildiği başka bir isim yoktur. En önemli Allah Azze ve Celle'nin en önemli isimlerinden bir tanesidir ki Allah Azze ve Celle tam 33 sure şey, ayete Allah Azze ve Celle'nin bu Allah lafzıyla başlamıştır. Bu da önemli bir özellik. Bir önce dediğimiz gibi ne kadar zikir var ise hepsinde muhakkak Allah Azze ve Celle'nin o Allah lafzı zikredilir. Allah hepimize e, hayır versin inşallah. İbnül Kayyım Rahimahullah bunun lafsi e, özellikleriyle alakalı birçok şey zikrettikten sonra manevi olarak özellikleriyle alakalı da şunları e, zikreder. Diyor ki manevi özelliklerine gelince yani Allah lafzının manevi özelliklerine gelince Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La uhsi fena'en aleyk. Ben diyor seni gerektiği gibi övemem en tekeme etine ihhala nefsik. muhakkak ki sen kendini nasıl övüyorsan öylesin buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl diyor zikredilir ki yani bunun özellikleri sayılabilir ki manevi özellikleri sayılabilir ki diyor her ne her met övme her hamt her sena her Celal her kerem her izzet her Celal cemal. Ve hayır ihsan ne kadar varsa Allah Azze ve Celle'nindir ve ondandır diyor. Ona aittir ve ondandır diyor. O yüzden her kim bu ismi zikrederse Allah diyor onun azını çoğaltır diyor. Korku anında zikredilirse Allah onun korkusunu giderir diyor. Zayıf olan onu zikrederse Allah onu kuvvetlendirir. Zelil olan onu zikrederse Allah onu izzetli kılar. Fakir olan onu zikrederse. Allah onu zenginleştirir diyor. Demek ki bu öyle bir isimdir ki Allah onunla bütün diyor sıkıntıları giderir. Onunla diyor bereketler ve istekler verilir, indirilir diyor. Ve onunla diyor bütün kötülükler giderilir ve ne kadar hayır hasenet varsa hepsi o isimle celbedilir. edilir. Yani Allah Azze ve Celle'yi tanıyan, onun ismiyle Allah Azze ve Celle'den isteyen kimseye Allah ne yapar? Muhakkak verir ki bu Allah'ın madidir kardeşlerim. Çünkü Allah'ın dediği gibi وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُهُ بِهَا En güzel isimler. Öyleyse onlarla ne yapın? Allah'tan isteyindir Allah Azze ve Celle. Zor bir şey değil kardeşlerim. Şimdi bu ismin yani Allah lafzının aslına baktığımız zaman aslı nedir? İlahdır kardeşlerim. el ilah. İkinci ismimiz neymiş? el -ilah. bunun manası da mabut demek yani ibadet edilen manasına geliyor. Demek ki el ila Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesi. Allah el ilah. Kur'an-ı Kerim'de de geliyor bu. Diyor ki Allah azze ve celle Bakara Suresi 163. ayet kelimesinde kerimesinde ve ilahukum ilahu vahid. La ilahe illa huve Muhakkak ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. La ilahe illa huve ondan başka ilah yoktur. O rahmandır, rahimdir. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle. Ve mâ umiru illa liya'budu ilahen vahide. Onlar Sadece bir olan ilahtan başkasına ibadet etmekle emrolunmadılar. La ilahe illahu. ondan başka ilah yok. Subhanahu amma yüşrikun. Allah onların taptık, e, şirk koştuklarından münezzehtir diyor Allah Azze ve Celle. Tövbe suresi 31. ayet kerimede. Ve ne diyor ki Allah? قُلْ De ki bana vahidiliyor ediliyor ki اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهُنْ Vahit. Sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyediliyor. Fehel Antum muslimun artık teslim olmayacak mısınız? Müslüman olmayacak mısınız diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi e, Allah Azze ve Celle'nin bu kelimenin manası ile alakalı İbn Abbas radıyallahu anhumadan e, güzel bir şey geliyor, söz geliyor. İbn-i Celir tefsirinde Rahimuhullah zikrediyor. Allah bütün yarattıklarının üzerine ilahlıkta ve rahplıkta tek sahip olandır. Yani hem ilahlığı hem de ibadeti tek hak edendir. Bunun manası demiştir. Evet. Şimdi kardeşlerim bununla alakalı e, yine İbn-i Celir Rahimuhullah şunları e, zikre ilah kelimesiyle alakalı Allah'la alakalı güzel isimlerden bir tanesidir ki Allah Azze ve Celle bunu ilahlıkla zikretmiştir tıpkı alim kelimesinin vasfının sıfatının ilim olduğu gibi Aziz e, sıfatının, isminin sıfatının izzet olduğu gibi ve yine Hakim isminin sıfatının e, hikmet olduğu gibi Rahim isminin sıfatının rahmet olduğu gibi Allah isminin de e, sıfatı, isminin şeyde ilahtır demiştir. E, İbni Cerir e, Rahimullah e, tefsirinde. Evet kardeşlerim e, Allah Azze ve Celle Nasıl ki Rablığı hak ediyorsa, aynı şekilde ilah olmayı da en güzel şekilde hak edendir. Çünkü ilah edilmesi gerekir. Çünkü en büyük, en yüce vasıflar Allah Azze ve Celle'ye ayettir. İlah edilmesi gerekir, ibadet edilmesi gerekir. Çünkü Rablılık'ta, mülkte, hakimlikte, hükümde, tek sahip olan yalnız ve yalnız Allah azze ve celledir. Evet yine kardeşlerim bununla alakalı şeylerden bir tanesi de ilah edinilmesiyle alakalı yani ona ibadet edilmesiyle alakalı azam Allah azze ve celle Zuhru suresi 84. ayeti i kerimesinde "Ve huvel lezi fis sema'i ilahun ve fil ardı ilahun." yani Göklerde ve yerde ne varsa ne yaparlar? Ona istere isteyerek veya istemeyerek Allah Azze ve Celle'yi ilah edinirler. Ona boyun eğerler. Ne yaparlar? Onun azametini kabul etmektedirler. Ve Allah'ın kulları da Allah Azze ve Celle'yi ilah edinir ve yalnız ve yalnız ona ibadet ederler. Demek ki kardeşlerim ilah kelimesi nedir? ibadet edilen manasına gelmektedir. Biraz sonra Rab isminde de zikredeceğiz. Mesela Mekkeli müşrikler Allah azze ve celle'yi Rab olarak tanıdılar ama ilah olarak tanımadılar. Rabbimizsin dediler. Allah azze ve celle'yi yaratan, yoktan var eden olduğunu kabul ettirdiler, rızık vereni kabul ettiler ama ilah olduğunu yani ibadet edililmesi gerektiğini kabul etmediler. O yüzden Allah'ın kulları nedir? Salih kulları Allah'ı ilah edinenlerdir. Yani ona ibadet eden ve hiçbir şeyi ona şirk koşmayanlardır. Demek ki kardeşlerin bu iki mana yani Allah ve ilah kelimesi, el ilah kelimesi Kur'an'da da birçok yerde birlikte zikrediliyor. Allah Azze ve Celle... Taha suresi 14. ayet-i kerimede inni ene Allahu la ilahe illa ana fa'budni wa aqimis salate li zikri. Diyor ki Allah azze ve celle muhakkak ki ene Allah Allah benim diyor Allah azze ve celle. La ilahe illa ana benden başka ilah yoktur buyuruyor. Fa'budni öyleyse bana ibadet et diyor Allah azze ve celle. Ve diyor ki yine وَمَا أَرْسَنَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِينَ Biz diyor senden önce bir Resul gönderdiğimizde ne yaptık? اِلَّا نُوْهَيْ اِلَيْهِ Biz ona şunu vahyettik. اَنَّهُ la ilaha illa ana فَعْبُدُونَ Ondan başka ilah yoktur, benden başka ilah yoktur. İlla ene ancak Allah var. فَعَبُدُونَ Öyleyse ona ibadet edin. Demek ki ilah edinmek demek. Yani Allah benim ilahım dediğiniz zaman... Diğer bütün ilahları, bütün ibadet edilen her şeyi reddediyor ve yalnız ve yalnız Allah'a kulluk, Allah'a ibadet ediyorsunuz. İlah kelimesinde manası budur. O yüzden Allah ve ilah lafızları, Allah Azze ve Celle'nin isimleri nedir? Bunlarla alakalıdır.